Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili üstazımız, kardeşlerimizin birbiriyle iyi geçinmeleri için kuvvet risalesi yazdılar ve evvelde bu fakire girdiler. <gülüyor> Yazdırdım kardeşlerimize okuyorum. İllâhin kardeşlerim. Euzü billâhimneşşeytânirracîm. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. r-Rahman r-Rahim. İnnam al-Mu'minun iḫfat fāslihu bi-na aqwey-kum. Yatta Allah la'lkum türhamun. Sabah Allahu azzim. Tabellana Allahu Teala ve teqdes hazratları, hazratları hujrat şu Müminler ancak kardeştirler. Onun için herhangi bir anlaşmazlıkta kardeşlerinizin arasını düzeltin. Ve Allah'tan korkun ki bu hususta rahmete şayan olasınız buyuruyor. Yani onları küs bıraktırmalardan Allah'tan korkun. Çünkü bir vasıta olmazsa bayramlar geliyor da yine barışamıyor. Kardeşler da böyle olmaz. Barıştırmayan Allah'tan korksun. Sonra ebedi hayatı tahakkuk ettiren imandır. Biz de imanda kardeşik. Üstazımız da en büyük dağ altımızsa zerre kadar imanla devrilmez. Öyle olunca imanda kardeşik. Müminlerin haklarını korumak, menfaatlarını gözetmekteki din kardeşliğinizi Allah'tan korkarak yapın. Kardeşlik olan yerde şefkat ve merhamat vardır. Resul-i Ekrem sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz şu hadis-i şerifinde bunu ne güzel ifade buyurmuşlardır. İşte okuduğum için acılar buyurar. Allah bu Müminler tek şakıs gibi dirler. Bir ağza darıp olduğu vakit vücudun diğer kısmı da uykusunu kaybedip ataşlar içinde onun ıstırabını duyarlar. <gülüyor> yani vücut bütün birbirine eklenmiş Sızlayan ağzında bir tecik diş. Sabahlara kadar uyumuyor, düven sürüyor yatağın içinde. Ne oldu kardeşim o bir çivi dişin için sen öyle diyorsun ya tırnağımdan depene kadar ağrıyor. Müslümanlar da böyle birbirine eklenmiş kardeşler. Ve diğer hadisi şerifte birbirine acımakta, birbirini sevmekte, birbirine şefkat göstermekte Müminlerin bir vücut gibi olduğunu görürsün. Bu vücudun bir azası muzdarip olduğu takdirde diğer kısımlarda uykuyu kaybedip edip içinde onun izdirabını duyanlar. Bir kardeşimiz de öyle bir tehlikeye maruz kaldı, başına bir musibet geldiği zaman çeker kalkar uyursa o kardeş değil. Ben rahim ve ruhime Merhamet edene Allah rahmet eder Filan kimse bugün acmış Yatağına aç yapmış Eğer onun kocası kadını Onun çaresine bakmaz Soyunur Yatağını eder yatar da Uyursa onun imanı yok Buyuruyor Peygamberimiz onun kâmil imanı yok demek yani. Bunda tahlillerini de yapayım. Kâmil iman sahibi olsaydı evinde yiyeceği, içeceği götürür o komşusunu, o din kardeşini doyururdu. Mü'minler birbirine kinetlenen yüzülerden meydana gelmiş bir bina gibidirler. Mü'min Allah için sever ve sevilir. Sevmeyen ve sevilmeyen kimse de hayır yok buyuruyor peygamberimiz. Müminler birbirine kenetlenen cüzülerden meydana gelmiş. Tekrar okuyorum. Meydana gelmiş bir bina gibidir. Bak binada taş var, çimento var, kireç var, demir var, tahta var, çivi var. Bunlar bir araya geldim mi o bina yakılıyor, şuraya yüz araba daştıksan bir araya gelip yapılmazsa ancak ayaklara değer bina olmaz. Muhammed'imiz sallallahu Teala aleyhi ve sellem Efendimiz mümin Allah için sever ve sevilir. Sevmeyen ve sevilmeyen kimsede hayır yoktur. Seni kimse sevmiyor mu? Sen de hayır, yok. Sen kimseyi sevmiyor mu? Yine sen de hayır, yok. Mümin kardeş için çok kendine az düşünür. Nefsimi yedi kudretinde tutan Allah'a yemin ederim ki, Peygamberimiz buyuruyor. Allah'a yemin ederim ki, vallahi ki iman etmedikçe cennete giremezsiniz. İman etmedikten sonra. Yüzeyden semaya gelin, Tayyaraları uçurun, Trenleri kaçırın, Taksılar dökün, Tırlar çıkarın. Aletlilik yapan demek cennete girmeyeceğim işte, Şalvarı yitik bir insan cennete gireceğim işte, öğreniyorlar. Cennete girmenin için buyur, اَشْهَدُ Allah, اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهِ فَا اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ Böyle demeyince Allah'a yemin ederim ki iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe kamil mümin olamazsınız. Bu pek zor işte kardeşlerim. Birbirinizi sevmedikçe kamil mümin olamazsınız. Size bir şey söyleyeyim mi? Buyurun Ya Rasulallah Onu yaptığınız takdirde sevişirsiniz. Aranızda selamı yayınız. Rast geldiğiniz müminlere Esselamu Aleyküm deyiniz. Tehattu Tehappu Hedayeleşiniz. Muhabbetleşirsiniz. Daha devam edeyim mi buraya? Şunları da söyleyeyim yavrum. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bizleri diğer taraftan Allahu Teala ve tekaddes hasratlarının şu hadisi kutsisiyle ile yiyor. Size hadisin metinlerini yorum ki e, bantımız tezçe tükenmesin, biraz söz girsin deyim. Benim için sevişenlere müjdele Habibim, benim için ziyaretleşenlere müjdele Habibim, benim için birbirine ikramda bulunanlara müjdele Habibim, benim için birbirine itimat edip de dost olanlara benim de muhabbetim tahakkuk etmiştir. Ben de o kullarından razı oldum buyuruyor. Rasulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadisi şerifinde ve yedi sınıf insan var ki allah Teala azatlar onları hiçbir gölgenin bulunmadığı bir günde arşının gölgesiyle gölgelendirir. Evet, bu sınıflardan biri de birbirine Allah için severler, hayatlarını böyle geçiren ve bu hal üzere vefat eden iki kişidir. يُظِلُّهُمُ fi ف۪ي Yevme la zille illa zillü Hiçbir gölgenin bulunmadığı günde arşa ı Azam'ın gölgesinde 7 sınıf gölgelenir Birisi de Allah için kardeş olmuş Ve kardeşliklerini ölene kadar devam etmişler İkinci kitaba geçiyorum Yine üstazımız yazıyor İdet Risalesinden size bir hikaye Hikaye olundu ki iki ihvandan birine bir hava arz oldu. Diğer ihvanına dedi ki ben illetlendim. Biz ikimiz bir araya geldik, ayağımızı bir araya koyduk, bir düğün çaldık. Ölene kadar birbirimizden ayrılmayalım, Allah'ı zikredelim. Allah'ı fikredelim. Namazda cemaate yetişmenin için beraber kopuşalım, böyle ahdettiler. O biri dedi ki ben illetlendim, yine ben eski dostlarıma gireceğim. Eğer istersen Allah için olan o kuvvet ahdini bozalım. Seninle ahd ettiydik. gel kardeşlik ahdini bozalım da. Filanın arkadaşıydı, bak ne hale geldi demesinler benim yüzümden, senin yüzümde kara olmasın. Gel arkadaşlığı bozalım da sen benim yüzümden milletin gözünden düşme kardeşim dedi. Arkadaşına sana arız olan bir hata sebebiyle üküvvet akdini bozamam. Sana arkadaş dedi, sana arız olan heva illeti sebebiyle bir hata sebebiyle kardeşlik akdini bozamam çünkü kardeş olanlar arş-ı azamın gölgesinde gölgelenecek." dedi. Sonra Cenab-ı Hak ile beyninde bir akit yaptı. O dedi ki, canın isterse bozma, ben bozdum dedi. Ben kahveye gireceğim, rakı içeceğim, fenalık yapacağım, senden ayrılıyorum ben dedi oda yaptı Allah'a da kendi arasında ya Rabbi ihvanın bu beladan kurtuluncaya kadar bir şey yemeyim, su da diye. dedi 40 gün de insan ölür 39 gün yemedi içmedi ölüm derecesine geldi <gülüyor> ağzına pamukla su veriyorlardı allah Teala Hazretleri o bir kardeşine nedamet verdi ağlayaraktan geldi beni kardeşlikten ayırdın mı yok dedi ne böyle ölüm haline gelmişsin 39 gündür yemeyeyim içmeyeyim uyumayayım Allah'a yalvarıyorum Allah şu kardeşimi heva illetinden kurtar diye Mevla'ya niyazda bulunuyorum. Ben de düzeldim. Allah rızası için öyleyse bana ıcık bulamaz çarpın yahut ıcık süt getirin usul usul ağzıma dökün de ayıkayım uzul usul ağzına döktüler. Kalktı oturdu. Çok şükür kurtuldun mu diye. Kardeşlik öyle olur. Efendim bizim kızı oğluna almadı onun için küsüm diyor gelmiş bana kızını benim oğluma vermedi onun için küsüm diyor öyle sebeplerle kardeş kardeştan ayrılır mı insan Allah'tan korkmaz mı Allah bizi birbirimizden ayırmasın yemedi sula içmedi kırk gün e, tamam oldu her gün Cenab-ı Hak'tan kardeşinin bu heva illetinden, belalardan kurtulması için dua ederdi. Gam ve kederinden ve zafiyetinden ölmeye karib oldu. Ülmeye çok yaklaştı. Vaktaki kardeşinden o heva illeti zail oldu. Andan sonra yemeye ve içmeye başladı. Vücudu yeniden yerine geldi. Kardeşler böyle kardeş olalım. Nasıl kardeş böyle kardeş olmazsa nakledildi ki Selefte geçen günlerde iki ikvandan biri istikametten rücu etti. O birine dediler ki bu kardeşinden üzülmez misin ki Üzülmesin misin de bırakmıyorsun cevaban dedi ki İhvanlık böyle günde belli olur kardeşim. İhvanın elini tutmalıyım böyle günde. Ben ithaf zamanında, tam ithaf zamanında lütuf yapmalıyım. Ona dua etmek gerektir ki eski haline rücu ile bunun zellesi din hakkındadır. Ezasına katlanıp onu affetmek lazımdır. İşte böyle yapmak kuvvet hakkında layık ve vaciptir. Onun için kardeşlerim inan ki yazılan çok sonra konuşuyoruz. da soğuktan durmuş kabire ev sürmek, boğazımı ayıklamak, arada su içmek lazım oluyor. Kusura kalmayın. Dinlerken Allah rızası için dinleyin. Kardeşlik böyle olur. Devam ediyorum daha. Arif'i Şahani hukuk İslam kitabında diyor ki İhvanın zellesi için yetki kadar mazurat ihtimal bulmalı. İhvanın bir kusur için yetmiş kadar sebep aramalı. Demeli ki şu yüzden böyle oldu bu arkadaş. Şundan oldu, böyle sebepler aramalı. İhvanın zellesi için 70 kadar mazurat ve ihtimal bulmalı. Eğer kalbi o mazuratı kabul etmezse kendi nefsine ey nefis muannit sensin demeli. Senin şöyle şöyle kusurların yok muydu? İşte onları kimse görmediği için yüzüne vurmuyor. Bunun zellesini affet. 70 tane mazurat ara. Ona affet. Musa'nın üstazımız. Musa'da Rahmetullah buyurdu ki Allah Karihik rahmet etsin, nurlarda çalkansın, kabri ravzatun bir yazıl cennet olsun, ruhani himmetleri üzerimizden eksik olmasın, ahirette şefaatinden Rabbimiz mahrum buyurmasın. Amin. Şimdi öyle bir zamanda bulunuyoruz ki diyor üstazımız, eğer Bizden bir zelle sadır oldu, yetmiş türlü iyiliği var. Bir de kötü olmak ihtimali var. Değilmem başımızdan bir hadise geçti. Mustafa'nın ailesini e, zorla boşattıklarında adamın biri diyor ki kız sahibine, para verir de diyor, Hacı Hasan Efendi'nin sevdiği memleketlere, Konya'ya, Kayseri'ye, Adana'ya, Ankara'ya gireyim, onun senin kızınla beraber olduğunu diyeyim. Kız sahibi diyor ki, bir böğrüme koyup da can vereceğim. Allah'ın huzurunda ne diyeyim ben diyor. Can isterse, haçlık vermezsen ben giderim. Geliyor, her yerlere böyle haber veriyor, hepsi de gülüşüyorlar, yalansın diyorlar. İrezil geliyor, sonra, motorun altında kafası kaldı öyle geberdi demeyeceğim öldü gitti Allah kusurunu affetsin benim hakkımda sati hep helal ettim hiç kimse de benim hakkım yok halal sun bin koruyla 70 türlü bu adamın bu hususta kusuru yok bir tecik ihtimali varı eline alır da baid ve cealılar da nefislerini def etmeyi İخوانını takdir etmeyi fırsatla ganimet bilirler. Bu ise telbisi şeytandır. Şeytanın pisliğindendir buysa. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Sadagallahul azim. Allahumme ekbilna ileyke gayremertunin bi rahmetike ya erhamer rahimin. Sultan-ı enbiya Muhammed Mustafa sallallahu Teala aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular ki Allah için bir ihvana muvaffak olur da bir insanla kardeşlik kurabilirse Cenab-ı Hak o kimseyi cennette bir derece daha yükseldir, bir derece daha halk eder. Yani 70 derece cennette var 70 dereceye o kimsene İrtika ile ve ulaşır. Onun için kardeşlerimizi çıvaldalım, birbirimizle muhabbetleşelim, kardeş olalım. Allah bizi kardeşlerimizden ayırmasın, şeytana uydurmasın, Allah. ayağımızı kaydırmasın. Allah. İbni Mübarek buyurdular ki mümin olan özür talep eder. Özrünü söyler, özür dilerimdir münafık olan da kusur arar. Allah'ımız da Kur'an-ı Kerim'inde وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَعْتَبَّادُكُمْ بَعْضَى صَلَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ وَلَا تَجَسَّسُ. Birbirinizin kusurunu araştırmayın kullarım. Üstünü ürtün. Hazreti İsa Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki kavmine dedi ki bir adam uyur kana eteğini rüzgar atsa at deresine, e, görünse üstü ne yaparsınız? Hemen var veririk üstünü ürterip topuğuna kadar. Siz öyle itmeyorsunuz. Takırtlağına kadar açıyorsunuz. Biz böyle yapmak ya ise ne diyeyim? Bir kardeşiniz anılınca şöyle kusuru var deyince ben de şunu gördüm, ben de şunu gördüm, ben de şunu gördüm, de şunu gördüm diye niye diyoruz? Neyin için söylüyoruz? Eren köyünde üstazımızdan çıkınca Ömer Bey'in yazı hanesinde Niyazi bediller birisi Üstazın devreli oğlu Abdullah Efendi'nin hakkında Birkaç söz söyleyince Bir dakika rica ediyorum. O babamın kardeşiydi benim de hocamdı. Hazirata İsa aleyhissalatü vesselam Ürteceğiniz yerde açıyorsunuz deyince her taraftan dediler ki Niyazi be Tevbe'ye bakasın efendim neler söyledim de bir de buydu söylediğimin adam Tevbe'ye etti teşekkür ederim dedi ben bir daha böyle hataya düşmeyim dedi kardeşim kardeşlerimizin kusurlarını ürterim inşallah daha vardı bizim enfiyetlerde fazıl <Gülüyor> <Gülüyor> yaz İyaz buyurdular ki asıl fütuvat İhvanın zellesini affetmektedir. Sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadisinde Buyurdular ki kötü komşudan Allah'a istiaza edin Allah'a sığının. Şeytanın Şerrinden Allah'a sığının. Nefsin Şerrinden Allah'a sığının. Kafirlerin şerrinden Allah'a sığının kötü arkadaşların kötü komşuların şerrinden Allah'a sığının. isabete ayından Allah'a sığının. çok kitaptan hatırıma neler geliyor ama baktım yok boğazım kuruyor bismillahirrahmanirrahim bir su içeyim Fahri kainat Muhammed Mustafa sallallahu taala aleyhi ve sellem efendimiz bir hadisinde buyurdu ki hadisi şerif kötü komşudan Allah'a sığının ki hayır görürse setreder hayır görürse gizler kimseye duymasın da bu adama iyi demesinler diye onu gizler şer görürse ifşa eder bütün insana duyurmaya çalışır bundan Allah'a sığının böyle komşudan Allah şerrinden muhafaza etsin Ahmet. böyle akrabalar da var yani iyilik görür görür görür hiç kimselere söylemez kötülük gördün mü aleme ifşa eder akrabanın akrabaya kimse bilmez ne ettiğin akrabanın akrabaya akrab etmez ettiğin bunu ezberin alın Akrabanın akrabaya kimse bilmez ne ettiğin. Yalnız akrabanın akrabaya kimse bilmez ne ettiğin. Akrabanın, akrab, akrabanın akrabaya akrab etmez ettiğin. Akrab sokarsa doğru söyleyin dinleyenler. Akrab soktun mu yeni tane kuvvet innesinin yerine geçiyormuş. Lakin innelik otu var. Bunu verdiğinde diye odun sardın mı? derhal kesiliyor acısı. Ve iznillahü teala hiçbir şey bulamasan da o soktu inandırsa 24 saat sonra geçip geliyor bir daha avrut duyulmuyor. Ama akraba sokarsa, konuşu sokarsa, unmadığın insan yani hiç unmadığın adam seni sokacak olursa. Bir sene geçiyor da hatırından çıkıyor mu filan yerde benim hakkımda şöyle konuşmuş bir sene barışamıyor. Çünkü onun innesi daha acil. Akrabanın, gomfunun ve arkadaşın ummadığı yerden gelirse çok kötü. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyorlar gelmene de şöyle düşünüyorum. Her kime iyilik edersen sakın ondan kendini. Nereye Resulallah kimse böyle yapar mı? İyilik ettiğin adamdan kötülük gelir mi? Fahsin men buyuruyor ya. Sılman kata ak. Seni sılayı kat eden evine gelmeyen akraba komşuya sen var da barış ben böyle yapardım diyor Peygamberimiz. an ammen zalemek sana zulmedeni sen affet ve altımen men haremek seni mahrum edene sen ver ben öyle yapardım diyor Peygamberimiz ve ahsin men esâ kötülük edenlere iyilik et. Neden ya Resulallah iyilik ettiğin yerden kötülük gelir? Dur bakalım bir o adama kötülük ettireyim de e, Suframda büyüdüm, Benim kesemle beslendin Yokluğunda yetiştim diye Başına kalkacak mı yoksa Yaptığını rızayı Hak için mi yapmış İhlasla mı yapmış Eğer böyle başına kakacak olursa 40 sene Yaptığı iyiliği başına kalktın mı 40 senelik ameli mahvolur gider Yani yaptığı iyilik Demek ki onun için yapmışsın sen. Allah için yapmamışsın yavrum. İyice dinle de ibret Allah'a Allah aşkına. E, Usannif Üstaz-ı Azam Efendimiz. Allah şefaatine nail etsin. Burada. Rıza Lillahi Teala Fatiha.